Allah'ın ve mezzelallahu aleyhi ve alhamdülillah. Fâlik-ül olan Allah, bizi yuk'tan var eden Mevlam. Ayet-i Cemilesi'nde ne buyurur? Sağolunla bismillah. Müne salâta tenhâ Muhakkak salâ, namaz, fahşiyyetten bir kelekseriyye namazı, hem namaz oluyor, senin yanında çok şirket, evin karası bulunursa, o namaz kabul eşyaya namazdır. Canımız Rabbimiz, böylezikullahi ekber buyuruyor, biz iki uluslukta daha değildir. Yani, ...namaz, minyaz, hünkârattan, sohsiyetten neyi der ya, namaz, ulusu da daha ekber, daha Allah'a zikretmek daha Yani namaz, abdest, ibadet, çıkan çıvanları üstünden deli ısırar, kalnı çıkarır ve merhem şu anda bir daha çıkar. Şu yandan kır tıbanını şu yandan tamağı çıkar. Şu yandan fuhul çıkar. Şu yandan adara çıkar. Hiç durmaz bir batar. Böyle olunca zikrullah şifa ul kulüb. Zikrullah kalbin şifasıdır. Kalbi, kalbi şıkkaya kavuşturur. Hap yutmuş gibi, ilme vurmuş gibi kan fesadını kaldırır. Çıvanın tam niyatıyla kovulur, kaybılır gibi, çıkmaz bir daha. Tecrübeye gidiyor çünkü, çıksızla felası vurdun mu, geliyor, de da gidiyor. Zikrular içeriye vurulan ilme gibi ...rihamın peskatını düzelttiğinden ahlaklar gurur geberdirir benler. Çünkü zikrullah... ...Allah, Allah, Allah demek... ...Mevla'yı zikr etmek... ...Yâ izzühellezine âmeniz kûmâ haydikân kesîrâ. Halika zülücelam, Suray-ı Bakanada... Suray-ı Ahzat'ta, Şurayı Cuma'da yani zikri kesir ile zikredin. Bunlarım da çok zikredin. Çok zikredin ben. Dünyada bir şey alıp geleceğiz. Çok zikredin. Kur'an'ın kelim bunlar. Estağfirullah ve <gülüyor> Resulullah. <gülüyor> فَلْتُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُدًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيْتَفَكَّرُونَتْ فِي yazılırsa ya da bu zamanla azlız en korunan bazı zaman hayatı tut huzum zamanda zamanda den geçtim yani yakano ve yaktiğimiz zamanda yeter yaçtım da hay bir afterle ya bu afterle olur bu sonra yerse israf olur. Altı saatten fazla uyursa israf olur. Bunun Valla günü mü Allah... ...Allah... ...Allah... ...Allah... <gülüyor> ...Allah... ...uyurken falan. <Allah. gülüyor> Ama gülürsen mi gönlür? Değer bir insanın kalbi zikri verse, ruhu zikri verse, sırrı zikri verse, hafisi zikri verse, mehvası zikri verse, lefayca halse-i alem-i âle, emir, lefayca halse-i alem-i halk bütün zikri kuşta olursa vücut, değil, ya, de neler? Bütün musun kıyamen böyle mi Başka müfessirler, kıyanın dedikleri kim zikre ayağa ah, kalkarlar? Allah hay, Allah hay, böyle hayatlar bu caiz Abdülhaziz İlhan Efendimiz için de. Her zaman zikre Yani her dönüşümde, her yeryüzümde Allah'a zikretmek... ...kulakta aykı kâniha, halseyi âlemi Allah, Allah... ...böyle sallanır, sen seslerle kalma... bilin bir şey denez ama Değil mi? Şurası, <gülüyor> o Ouden... ...oturdun mu altlarda? Dinlen... ...vücudun, ...her ellerin, bir ellerin, ayakların... bir olur. Dedim ya Tert Usta'nın... gelmiş de... ...diyesini bilememişler ki... Tüm vücudum diyor. Ya sadrım bu kadar kaflete dalmanın yüzünü yok. Efendimiz buyuruyorlar ki, hiç değil mi Bu ki işte yarim de, Allah, Allah dedi mi, bu, bin çevirmez, üç bin rabıta, yarım saat olmanı da onun yüzü tarına bakıyor, çekiyor, tuhundan çalışmıyor diyor. Haber ne? Haber ne? Sana diyor. Onu çok çalışın. Lafayetlerin bir tesis bir eserin kalbi olsun, çalışıyorsunlar da. Haber de yalvarışı kesmiyor. Haber yiyemesin sınıfını diyor. Aşık öldü diye salaya verilen. Ölen hayvanmış, âşıklar ölmez, Allah zikredenler ölmezmiş, onlar dirilirler. İnanın Zekki Nüfus kitabında çocuğu sana görmüştüler şöyle. Söylüyorum, efendim işte on beş yaşından evvel, babamın yanından işte okudum, diyor ki, bir ehli zikir ölmüş, ehli zikir demiş ki, bu koca bunu ehli zikirden birisi yıkasın. ...bundan zıfırlar, zıfırlar verdi demiş. Bir perde diyor böyle... ...perdenin içinde yıka yordun diyor. Evet. Ben çevirmeden kendimi şu yanına çeviriyorum diyor. Sırtımı şu yanına çeviriyorum diyor. Allah Allah! Yavuz, bu adam zahmet edelim diyor. Gözünü açtı, dedi ki... ...ahşet öldü değil, helal Ölen hayvanmış, aşıklar ölmez, e, dedi ki, ölür mürede, şu sağlığından şuraya girdik biz, diyor. Mutu gable mutu sır namazhar olan, bunda gözü haştu neşliği ve tayi olmadan, Mutu mutu sırrı demek, gün nedeni güldü güledir insan. Efendimiz'e sütmeder bir onu sana aklına verirsen, kamağı yaptır, muhabbet ettir, fabrika yap, ki şu fabrika sana olsun. <gülüyor> e, ölmüş ya, neyisin? İhtiyarlığında mı? Ence ulusal bile, yani 25-27 yaşında kutlu cihan oldu acayip Esar Efendi, o zaman ne ölmüş olacaktı? Kutlu cihan olun Mutu kable ente mutu sırrına olan. Yani. <gülüyor> Bunda gördüğü haşbi nezdinde hayır suor olmadan, bunda her şeyi gördü. Yoo e, adam ölmenin cinne, işte o şu salonda ne tırmanma geçmişler biliyormuş. Gelin ağzının dalı varsa size bunu Allah bilir, yine de anlat. Ya şu iki ağzın dalıysa ne hasta değer ki başlayın da anlatayım. İnşallah. İki arkadaşlar... Allah dost, Allah dusun. Böyle bildiği gibi de birbiriyle beraber yerler, beraber içlerler, beraber o kılavuz bir söyleyelim, Allah rahmet eylesin onu. Ooo! Var şimdi bir sen ölürsen, sen ölecek olursan ahletin fırsatını bana haberler. Allah! Bir şey ben görürsem, sen de sahibim. Yoluna alalım, olurum, nasıl yo, yo, bir girilebilir miyim ben? Yok Sen de bir hal var muhakkak, ahiretten buraya haber verebilirim gibi ve arkadaşın biri öldü. Bunu, kadrinin başına vardı, mürakabıya aldı, görüşmeye başlarlar. Münevî Partuk Sultan Mehmet Hazretleri ve Asilistin Hazretleri'ne Eba İdbil Ansari'nin Hazret'in bulup da konuşmalı mı? <gülüyor> Efendimiz Yahyaliye gelirken içmeden e, orada eşkı alâ diller bir zat götürürken Efendimiz'den girerken hiç bilmez de böyle zaten kabir halini bilir deyirler. Hacı ve bilirim ona diye girelim. O sultanımız. Şimdi geriye dönmüyor. Kabir halini en büyük tip veriyor <gülüyor> ziyaret Onun Konuşanlar ne var? <gülüyor> Geçen ölü yollarda yemdeyip buluştuğum birisi vardı. Yani insanı öylece baktım. Bağlamaya, bağırmaya başlarlar. O, oradan haber almıyor kardeşim. Haber almıyor diyor sana, inanın. Neylem yazdık, neylem yazdık, tartmayan dinliyorum. Kızı hep dışarıya artırmak cahiz değer. Dedir mi, inanın da insanın yakasını bırakın. Bu zat diyor ki... Ben gittim diyor, tabirime bir münakabaya vardım, konuştuk. Nasılsın? Ya da, şimdi ne alem, affım diyorlar, koltuğumdan kurtuldum. Umdu, Allah'ın bir yazın, cennete, cennete kavuştum, kalktım cennetine. Evet, Hiç büyürmeyen bir, bir bahçe verdiler bana. Cennetten pencereler açıldı, oraya kutu geliyor, boğazıma attaydı. Üzer, bintiyle, ne zaman öldüm der, şimdi hiç bilmiyorum der, diyor. Bin sene ölen, iki dakika oldu daha, öle de diyor. Bin sene olan, çevir evet. diyorlar, bölüşüyorlar. Allah'ım, bunlara ehli eh, tanipsin, sadece bileceksin bunları. Keşfim olacak, gözünü yumunca gözü yumuk gören var, diye. <gülüyor> ya o zaman gözü yumuk gören var, Allah'ım. Hayır mısın bizim onlarla? İnşallah. Ne alimdesin? Nasıl diyordun? Diyor. Ee, ben ölümü bilmez. Böyle yatıyordum. Doktor gösterdim, doktor gösterdim filan millet bir tanaza düştü diyor. Ağırlaşmışsın ben demek diyor. Hemen yok diyor. Ayağından. Bir doktor geldi, yanında bir de hademesi var <gülüyor> Hasta bir gün, buyur yine ağrıyor? Buyur düşünüyorum, efendim bir namalar ağrıyor. bu hastalığın yerini cümesem de ne edelim? düşün de söyledim diyor. Allah Allah, şu dizimden aşağıda hiç ağrı kalmadı, yukarı ağrıyor. Şu aşağı. ...canını çekmiş gelip gel. Diyor ki diyor, ben de ne yapayım? Bir iyi düşün bahayım. Allah Allah! Böbeğinden aşağıya hiç ağrımıyor... ...yokarası kalıyor. Bildim biliyor ki diyor. Oraya da gelmişsen... ...undan sonra diyor... ...iyi düşün hele dövür, iyi düşün... ...bir başında bir ağrı kaldır... ...başka ağrı Anamdan bir de de, yani o sağa kadar babam görüştüm. Işte, Ulan olduğum, sakat buldum, peşkarlarım <gülüyor> kalmadı, dedi. Yakındık, bak, tefak ettik okuyaraktan. Oh, Allah rahmet hı. Niye demiş ki? o, o, o, o, o, o, o, o, o inşallah <gülüyor> ee, diyor. Allah Allah, bir rüya Rasulullah'ın yanına vardır. ...diyaret ettik, ondan sonra... aşağı alttan gibi, yani bin birden geçtik... ...beni uçurdular başına, yine yanda diyor... ...yeni ben bizim havluya bir ağır başladı... ...oooy ooooy... ...ya, ben hastayım ben de iyi oldum, gelin diyor... ...ben ne bileyim diyor... Ya, ne olaşın bu? Sevgili kardeşler, inşallah burada öldürürsem, orada ölmeyeceğiz. Ya, ya burada nefsinizi öldürürsek yani. Nefsin cebeğini verirsek ölmez. Şahat olsun. Sonra ne oldu arkadaşlar? Aileme var gibi, diyor, niye ne yapayım sen diyorsun diyor. Varmen yanına bakmıyor, kısmıştır. İttiğini bilmiyor elmen ruh itiyor. Kardeşime dedim diyor, orada kimse muhassestemiyor, ben de bir bilgiler şöyle oturdum diyor, kafamın şöyle el hokukatım, ağlayamıyorum da diyor. Kim olduklarını da bilmiyorum, bizi iyi kayıp duruyorlar orada diyor, sağlılar sarmalardılar diyor. Gittik beraber diyor, cenazeyi ben de kıldım diyor, Cenazem, kendi cenazemmiş, ben de kıldım diyor. Kabin yapılıyor, kabin yapılır sana diyor, üstüne bastırmadan, o yağımdan kahverdi. Büyücüsü diyor, yasaklı inerdi. Öldüm birim diyor. Üstümün bahsede diyor. Kapatınız, giriyorsun oraya diyor. Gelme gittiğini, meydan diyor, <gülüyor> i̇şte, doktorlar öyle gidiyorlar diyor doktor. Nasıl, iyi mu? Elhamdülillah diyor. Diyor, bilmiyorum ki o alem, bu alem. <gülüyor> Genel diyor, bir perde var. <gülüyor> Neyse Karahane Efendi'nin oturmuş. Bütün Evliyaullah diyor. O koca kututlar diyor, ağzına bakıyor, konuşuyor. Gel hele gel. Hı hı. Buradan daha daftı yer var gel. Şöyle bir yeşil peyde var diyor, bir diyor, Vaktim Muhammed Mustafa sallallahu. Aleyhi ve Sellem Efendimiz oturmuş diyor. Sağında, sonunda bütün Peygamber Ali Zammala rivayetinde 124 bin peyde. Sende de sende, mübarek olsun diyor. Sende fark ettin, var mı? Oooo diyor diyor. Yani gülümden korktuğumdan daha orada korkuyorum diyor. Niye dinlerim ya Ya Rasulallah? Gülmeden evvel öldüm onu sen diyor diyor. Kardeşimin ölümü bu haber buldum. Babam bana diyor, nasılsın babacıyım diyor. Üç gün sonra, hırsatından sonra bir zor gibi kaldırdım, <gülüyor> oturdum, dedim, hiç hamarım yok O hanım cihanın başında oturuyordum, hades halinden sonra bakıyordum öyle, diyor. Mutlu hep sevdiğim için, canımı çıktığımı duymamış diyor. Kavis oldu, dedim, kavis oğlum, dedi. İki, iki melek geldi dedi, sağdan melek geldi. <gülüyor> Birine gidiyor, alimimiz eminine amil olmuş. Bir, üç aylarında vefat etmiştir, gemişirimde vefat ettiği İki, şiiriler başında oturduğu için şu aslanıya dair. Bir sual hizam var. Da. Yaaa! Kardeşim yeğilere işte aman deri bana, babam, ben dursam, de devam edelim, kutluyumun, Bütün faideniz buradan olur. Yani zikr, efendim, diyor bir evin hemen gel, Zikrin, hukmi alı, yarısından son oldu. Çoğu rabıta olmazsa, taraf giremezdi. Efendim, olsun. Bir kardeşimiz, daha nedir efendim? Babamız daha nedir Allah'a iman söyle daha? Merak açıldı. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç yüz ihvan senin için ağlayır. Fafettik şahale dedi. Sen bizim için işinden var. Ağlaman var dedim. Dedi ki olup sizleri unutturlar mı? aspat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in Ne diyor ki, ne <gülüyor> ne <gülüyor> ahiret hatırın, hatırında. Hatırın, bir âlemedir. Onun için de ağaçın haberini olmaz zannetme. Buradan haber gelip durur. Ne istiyorlar? Rabıta istiyorlar. Ne istiyoruz? İki istiyorlar diyor. İnan bir <gülüyor> <gülüyor> Rüyasında kocasının acaba geçtiğini görüyor, varıp yakalıyor. Nereye götürüyor mu? Ne diyor? Kocam diyor, tutma tuttular diyor, hakkını vermedi de diyor. O hakkını için götürüyor. Dünyeye haber gönderiyorlar, rüyayla neyle gönderiyorlar. Yani bizi ayıktırmanın ahirete gidenler, gelen adamlar hiçbir haber gelmiyor diyorum ya. Nasıl gelmiyor yahu? Geçen, Dört yollu Mehmet Baba caldan Hacerif Efendimiz'in yanına varmışlar sağlığında. Efendim bir Yakup kardeşim var. Seferberlikte kayboldu. Hacer'e hayatta mı olan Mehmet'te mi bilemiyoruz. Öldüyse o kısak ruhuna ne dez diyor. O aman Allah rahmet. Ördüğün şey unutuyor. Kafasına diye hadi öyle diye. İnan bir, bir dakika sürmer diye. Aman Allah. tüm ağlarını çürüttüm ya ses yemeler. Aman ben de terdi gözünde kaldığı kadar olur dünya. Bütün dünya, Çığırıyor diyor diyor, yok ah yeter gönlüm çığırdı mı dedi, yahu buyur efendim dedi. Abim şehit oldun, korktuğumdan korktuğuma kostu, ne ayrıldım, abime selam söyledim. Söyler kardeşler, haber oradan. Fatih ha. Sultan Mehmet Hazretleri, Allah ...narafadı nur olsun, şefaatı nasip olsun. Şeytan ver sallallahu sallallahu sallamın bu ne güzel... ...manir gönü denilen zat. var, yetmiş yedi yene evliya var... ...di innesinin imetinin dolandığı bu hal. Lakin yetmiş yedi veriden... ...ebaib-ül-azali radıyallahu an. Kadri ibn-i Değilse efendim gösterin de, de, kerametinizi ısrarın da, ne olun, kadir görürsün de, orayı yaptıracağım, kabret türbe yaptıracağım, oraya cami yaptıracağım, orayı ziynetleyeceğim. <gülüyor> Peygamber'in o ni'man darıdır, dedi diyor. Ah, sen üstünde bayan Şu semte bir nur iniyor, Da'iyyuzun nuru o şemadan aşağı falan iniyor. Seviliyor, bir sana buluyorsanız, abim keşfedemeler de onun Bütün, Bütün evliya, bütün salih abi, bütün asker ve padişah bekliyorlar, öyle. Ama ona uyku yani aldığı şeyi itirazlar başlamış her Yani bulamadım derken o yine gelmek istiyor demiş. Ama <gülüyor> <gülüyor> onlar hep sene bastı ama başka bir şey gelmiş. Gel. Burak abi. Demiş. Nur buraya iniyor. Eba İlgi ile görüştüm. Eba İlgi ile görüştüm. ...kazağınızı, ee, fetsinizi tebrik ediyor, mübarek olsun diyor, beni Kırsızistan diyarından, ayakları altından kurtardı da müstifanlara kavuştum, elhamdülillah diyor, böyle selamı var sana dedi, Gördün mü, yani daha açığını konuştunmaya, ondan sonra ne oldu efendim, şura dedi göbeğe, şura başı dedi, İçiner dalı oraya tuttu, buraya tazdım mı? bu buçuk için aşağısında ''Gabri hâdâ ebâi cüz'ül ansâri'' yazmış. yazılır. Taştıracağız evet. evet. Arapça yazıyla yazılmış, şurada ayağı. Bu ara, padişah gibi öyleyse yüzümü çıkarayım da ortaya düm gelince yani yanılmayalım, dövdüler diyor, gittiler. Padişah, zikrin, <gülüyor> Evliyaullah'ın kıymetinin ne olduğunu bilen padişah, kabri nur olsun, ee, akşam sohbete oturmuştuk, öyle dediğim konuşuyorlar. Sabah olana kadar padişah böyle dizdüklü, abdest değişiyor, geliyor, oturuyor, hiç uyku gelmiyordu gözüne, hiç uyku gelmiyordu. Akşam sessiz nazaretleri abdest aldın mı, o valide sultan geliyor, abdest suyu padişah da peşkür tutuyor böyle. O arada diyor ki bir keramet göstersene diyor, günlük sevinsek. <gülüyor> Akşam sessiz padişah diyor, senin peşkür tutuşun. Valide Sultan'a abdest e, suyu döküşünden daha büyük keramet olur mu der diyor. İnsanın kerameti, bu ne kadar şeref diyor. ...Kadişah'ın, Valide Sultan, hapça suyu mu ayakta peşkir tutsun diye güne ısrar ediyor. E, o arada çıktığının birinde diyor ki çavuşa, çınarları değiştir, yüzüğü al, başka yere Yani barınca bir yanlışlık yapacak mı, yapmayacak mı barın? Yani Kadişahlar da çok akımlı, tecrübe de iniyor, tabi. Aklı var mı yok mu? Bahane aldan yok mu? Vardınlar diyor. O ayının ne biz kayın kazığı da kazanım. Peki, var diyor. Bundan yüzlüğü çıkarmıştı. Çınarları da değiştirmişlerdi çok. Yani işte şu yüzlüğü unutmuştuk. Lakin gönderdiğin çoğuş keramı kendimiş işte. Neden bildin efendim biliyor Eba Eyyûd'in yıkandığı yere dikmiş olur diyor. Yani o diken de diyor, oraya başlıyor. Zıbın keramet olsun hep konuşulmaz. Yani o dikilen yer de diyor, Eba Eyyûd'in yıkandığı yere dikmiştir diyor. Lakin buradan kaldırmış diye çalıştılar. Oraya kazmaya başladılar. İki buçuk erç nuru, pah! Kaşa geldi. Yani. Kazmılar aynı diri yıldaç mermerden üstünde Kadrihe ve ebaiz bulansar. Onu yazan üstadımın parmakları. Ben onun yazılarından okuyorum bunları size. Kazmaya başlarlar, kazılıyor diyor. Kazmaları soyasına bulun. Dik bulma vücudu alimsine diyecek. Tamam oldu diyor, Fadişah'ın yılları Uuu, titremeye başlıyor, düşülüyor ama hemen tuttular. Aman Fadişah'ım ne oldu Hemen tuttular, doktorun etrafındaymış. Bir şey mi var? Yani bir şey mi Ani olarak kripti geçmiyor mu? Yerin altındaki bahsi erbiya'yı gören, hmm. Yerin altındaki Eba-i Yübül'e konuşan Evliya'nın zamanında ben padişah olmaya layık değerlendim diye ağlamıyormuşlar. İçine düşedik, herkese bir sürü zahayeti etmiş. Geriye çektiler. Kabili buldular, yaptılar. Şimdi Eba-i Yübül'ü lan sana da yeri açık olur da varınca bir takip ederseniz ama orta göbek taşı o kabilden çıkan taş. O taş yazılır taş, o da benim orası Allah sefaatlarına, ne ailesine <gülüyor> abacım. Yani birine iki'nin bu ifadeler tükenmez. Bizim evimizin içindeki olan hadiseye hayranı ters veren demeliye. Bir daha diyeceğim. Olsun. Ancak da annemin babamın yolu şadısın. <gülüyor> Dere köyüyle babam imam. Nilgen'in baslarından Şık e, Ali Efendi isimde, Halim'de Kadir Dayanlar, Ali Efendi, Kadir Dayanlar bu oradan hesaplı, o mektup yazıyor. Efendi'ye hazırlar. Buyur. Ee, i̇ki buçuk ay evveli Anşa isminde bir ailen vefat etti mi, diyor. diyor. Hı hı. Sonunda yazıyor, Abdül Neyse, Anne Yaman'ın mektubunu, Hayrat'a böyle diyor, ve annesi vefat etti. Ne diyor ki? Simin ve mefzudu alıyor. İki cihan günesi Muhammed Aleyhi Salih Aleyhi Salih Aleyhi ve Selam'ı ve görüşmemesi. Dünyamda sadık müminin ve Bir sorun vefat ettim. Bir bir tarafa görürler, yine orada görürler. Çünkü halini ben bilir. Ağaçların içine yatırılamazdık. Allah rahmet etsin. Ağaçların içine duyduğundan öyle zahit geliyordu. Bütün ağaçlar, bir şimdi biriket etkiyi bir okuyor. Bize dememiş, babam öldükten sonra dedi, kurban olduğumu diyor. Böyle yere bakacağım aşağıdan görmüyorlar. Sen şöyle yere... Bütünler ağlayır, bir gün ben de gördüm, niye ağlam diye olmuş bize demirizler. Hacı Asal hiç bir ünlü onları Öyle. O yanına baksan da onu görmeniz. Tamam. Böyle rabıtayız diyorlardı yani. Böyle rabıtayır de... de... e, Niye ağlayın diye görüyorum ben. Başlaya nasıl geleceğim diye ağlayın dışarıya nasıl istiyor. İş edildi, İstanbul'un da nasıl bu kadar iyi aktörlerden biri, haberlerden biri, bari var diye, şimdi mağdursu bu kadar oluyordu onlar Hasan, Hasibe, Hasibe, Hasan, böyle, Ellerine su düşerdi. Çok duası var. Allah'ım. İki cihanda aziz oğlum, aziz ol oğlum diye daimlerdi. Kızlarımız var onda onlara hizmet giderdi ya. Onlara düşürmezdiğinden ederdi. Anamın, dolanın hizmetine. Hiç de doymadın misafire. Yemek yedir demezler inan bize böyle oturup da. Şeyhimizin lezzetinden yemek yemeye, canınız dümen bir halim var Öyle. şimdi onlara yaptın diyor gittin diyor ameli oldum da işte bir insana çok para ne yaptı yanda bay birer so ona kayıtlar mı? Efendimizin yazdığı teskilatı evliyada öbür ne teramet olacak? Evet, Evliyaullah'ta Allah da ot Ut, ot e, be binin hulam isminde izah. Eşkıyaktan evliye olan çok olduk, korkmam günahınızdan neden, terbirini istihbar edin. Hatta yübün etten temellerden böyle, günahtan terbiyeden biz daha hiç o günah etmemiş gibi oluruz. Zihnine daha da ben aram olmam ne onu da şeytan yedirtmiştir. Efendime varmayan ne yüzüm var, ben giremem ne onu delirden de şeytan. Şeytan, onu o yönden seni çalmaya başlar. Ne uçtun ya? Aldanmayın ha! Bu saat, çarşıdan, çarşıdan geçerken bir hanım da karlı, yüzünde de nikap var, perde. Özgür de çok kullaklı. Yüzünün perbesini kaldırdığını, şu anda soğulmuş. Gözleri, kaşları, yüzlerini pedek gibi yazdı. Yüzleri silah, Hemen örtmüş ama bu delikanlı öbünün önüm satı çıktı. Tenayi derdi. Kadının ağzına düşmüş geliyor, atıyor, Orası da. ...havlu kapısına varmış... ...kapıyı aç verip... ...yut karda kodusuna atacağmış... ...o hemen muhabbet olmadan açmış... ...yukarı kapıyı kopuşmuş... ...sürgünün süreliğinde... ...bine açmış... ...işeriye girmiş. Şerrinden herkes korkan bir adam... ...hanım bacı da peygamber sülalesi... ...sildeymiş kendisi... ...şuraya oturmuş odaya... ...caniye kıza demiş ki, bir tabak altına koymuş ki... ...muranın baş bir yerlerini istesin... yok. Allah'tan korkarsın şu tabağa... ...varmış üstünü menzille kaldırmış, bakmış... ...altın dolu, hep... ...kattırı inandı, gel hat. Yani altının neyen ağaçları değil mi onun... Yergis gözlerinin, beyaz gözlerinin, başlarına aşık oldum. Kalbim elden gitti demiş. Yani görünce. Ben yani gözlerine mektun oldum. Yemin ediyorum bir şey etmeyeceğim. Şuraya karşıma gelsin, perdesini atsın, bu arar böyle bakayım. Ondan sonra geleyim demiş. Ey benim gözlerim demiş. Yani gelmeden Yemek elin gerçeklerini yıldan mı çıkarıyor diye bıçağı sokmuş gözünü birini oymuş. gözünün birini daha oymuş, elma gibi iki tane göz, üstünü kitap buluyorsunuz Efendimiz'in içi. Tespreferi Evliyası üstünü yürütmüş, bastırmış. Kız demiş ki bunu gürtü, bunu istiyormuş. İletmiş kız, bahçı vermiş ki Allah'ın içindeydi ki göz böyle. Uuuuy <gülüyor> ağlayarak bak koymuş. Ben daha bu kadar namussuz bir şey görmedim hayatta. Ben insan diyen Müslüm ağlayaktan git, ığlandı, devruksuz geldi bakıyımla. Oradan geçerken ooooy o? Allah rahmet etsin ooooy. Ne kadar bir şey mi var? Oda bir kadın var, ezebi getirmiş, yetişse gözlerini oymuş, çıkarmış eliyle. ...sizi vefat ettiler onun cenazesini, ay peygamber sülaletiye, Allah ne mi belanı verdi mi sana? gitti, Furat kenarına. Ona da, onların üstünde sürünerek böyle Allah'a tövbe veriyor. Ama günahı çok büyük. Ya, büyüklerini oydurdu. Ağlıyor böyle. Ağlaya, ağlaya, ne olacak? Burakir bu var. O, o, ağzı kesilmiş. Oraya bulunmuş. Dünel uyumuş. Ama ne tırgeler etmiş, ne istihar, ne kan ağlatmış. Oraya kaparmış, ağzı Mahşer yerinde bulunmuş. Mahşer ahri kainat Muhammed aleyhis salatu vesselam görünüyor gibi bak. Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem. İçip küsünün içerisinde otur. Sağında bir hanım kim diye sunmuş Atmat-u Zuhra radiyallahu ala. <gülüyor> Efendimiz var Atmat-u Zuhra kitabı koymuş. Şu hediye yanında kabul edelim. Bir rüya gördünüz mü? Kılavuz havuzda dedim ki, ben çok kefliyim, bir rüya gördüm dedim de. Dedi. Oğlan, keşif eğerli miymiş <Gülüyor> <Nur can. Gülüyor> Onlar, Fatma anladım, anamızı gördüm dedi. Ben de Fatıma anamızı gördüm dedi. Nurcan! Onlar, Abbas'la Fatma'nın ailesini satıp Fatma'nın zıra, zıra yıldızı yıldızı. Fatıma'mı inciden beri incidir. Fatıma benden ayrılmış bir musaet parçası, onu razı eden, ben, ben razı olurum. bana diyor, var taşlardan bir taş getir, sarayım üstüne, hiç kimse halim bilmesin, sallanmasın bir Fatıma. Öyle yani canlar sen canların cananısın, hanımların sultanısın. Sen bir Muhammed kızısın, eyne şefaat Fatıma. Bunların hepsine biz aşık olursak işte o mümini müttefiden olacağız inşallah. Ehli beyti aşık olacağız böyle. Canımız feda olsun onların için. Sen yavrum, yavrum. Solundaki kadın Peygamberimizin, ''Ya usbâhum beni hulem, ya ustam diye buraya yazıyor, ''Kokşu pari, buyur anam'' diyor. Yavrum, sana hakkım bir yoluyla Sen çalış da velilerden ol inşallah. Sen benim gözümü görmesen öyle. Ben de Allah'tan korkarak ol. Ey benim gözlerim, deme elleri yoldan mı çıkarıyorsun diye koymasa mıdır? yanına nasıl komşu olacağım der. Şu yanda Fatıma, şu yanda. Anneciğim kapıyı ötesen bizi birbirini ihmal ettin. Bir çocuk geri verdi, sizin o halife çocuk, onun gibi bir. Böyle anamı ağlamaya başladı. Yani ne oldu mu bir adam, çocuk akıl balı. <gülüyor> Yavrum, bu çocuk akıl bali olduktan sonra şahsını unutmasa nereye bu? Böyle bir anaydı. Yani niye, niye götürürdük? Mini eseri firarşı, yataklardaydı. onun. ...gobama diye dayanamayacağım, kurban oldum, ne olursun... ...şu alananın alalarından birini üstüme ört de görmesin, erkekler bu olursun. Hı hı. Ha ben vefat edersem, bana şey yaptır da, rafa içine koy da... ...heş bir erkek vermesin, kabileye indirirken cesarenin... de görmesin, ne olur diye. Hı hı. Böyle olamaz, böyle olur ...sizikiler gibi yara açık yara açık olursa tabi o kadar olur. Barışına göre gel şimdi, yani yara maaşına aşım derler. Allah'a barışına göre olur mükafat. O üzme uyduran Utbe bin Agulem uyandı, yedmiş ile teslim olduk. Okuyu okuyu var ile ile Allah'ın has kullarından oldu. Rabbum bizi de onların zümrasına ilhak duyursun inşallah. Hmm. Ya kardeşim, sen bitti ne şey? Şey bitti sohbetiyor. Biz atya mı atya mı atya mı? Ya ben neden üzülüyorum? Çocuğum diyor. Ya kardeşim diyor. Ya diyor. Şehid olmuş delamı var. Orada Hicaz'da Tevküt Baba vardı, görüştük orada. Vallahi Hasan Efendi diyor. Çok iffanın gözü koyarlar. Bir şey göremiyorlar, zorlu göremiyor. göremiyorlar. diyor İstanbul'da otuz sene Hacı Hasan aşını aşkını biçirmiş, otuz sene. <gülüyor> hani evlaklarını kabul etti, vefat etti. Böyle Mehmet Baba evlat veriyordu vefat etti. Ben meydanlarını aldım şimdi, bir babam var, İstanbul'da olma mu gireceğim? Efendim sen bilin, ya, benim babalarım öldü öldü, öldü, öldü, ne olur et diyeceğim. Efendim, i̇nşallah kabul etti, sahte hep onun evladı yok, memur halbaşını ara. Memur halbaşını ara derdine büyük çare. Dua ile pedere, gayri peder bilmezler. Dua eyle pederine Hacı Sadı Efendi'ye gayri peder bilmezler diyor. Babam var mı, yok mu, bilmem, o anamına sevişmişler, benim e'lâ-i e'liyindeki ruhumu yere indirmişler, diyor. Benim babam beni yüzünden almış da e'lâ-i e'liyine çıkarıyor, diyor. Yukarıdan aşağıya indirenin mu hakkı çoğulu, aşağıdan yukarıya mı götürenin hakkı çoğulu. Tam muamminası reşahat aynı hayatta Şahin Akşibendi Efendimiz babası hastaymış, yanına varmış.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 ...seni anlaşıyor. Bütün diyor, dünyanın babası benim şimdi. Sen de benim oğlum benimle. Bu hâniyet olarak ki, seni bana evlâ edin. Beni kırma, baba yani. oğlum baba Maneviyet olsun yani. Böyle seyhvanlarla güzel muhabbet Adana'da Adana'da, Adana'da, Efendimiz orada arkana, Ayşerli Mehmet Efendi aksakalı oraya geliyor, nur-u has, kabr-ı o. o. diyor Mehmet Efendi, şihdınıza geliyorsunuz, hep dükkende, ben sermaye verdim, benim paramla gelip giriliyor, ne diye Kocaman adam, Mehmet Efendi ağmayarak çıkıp geliyor. ...akabası da oluyor. Ben bunun parasıyla gelmem yarattı... ...bocaman adam beni. O çıkıp getirdikten sonra... ...arnına bir ağrı... ...hapla! Fırıl fırıl dönüyor... ...doktorlar geliyor... ...ama ne oldu yahu... ...hiç kesmiyor, damla 25 ...yirmi beş olsun bitirdin... ...inle vur damardan... Inne vur. ...olmuyor adam. Ben bildim neden olduğunu... Mehmet'e durdum gettim, şiiri razı olmadı, şimdi öylece. <gülüyor> Neci yarısı olmuş o demeye, Mehmet Efendi'yi taksılarla arayıyorlar şimdi. Ara ara, otelleri bulamıyorlar, varıyorlar, yazıya bakıyorlar, Mehmet'e alt sakallarını en küçük bir otel e yapmışlar, Nide Oteli'ne. orada Mehmet Efendi plan odada, vay Mehmet Efendi, Mehmet Efendi. Kardeşim Mehmet efendi, buyur, evet. ne? Nuri hassas çıktıktan sonra bir şey haklandı. Geç büyük bir türlü Mehmet'e bulundu geldim, onun donlukları kaptı, şişi tahammül edemedi, yani, hamul edemezmiş. Yani. Müridime cefa eden kepin hazırlasın erken, inan bu söz vermezsen açık bir hal-ı geylani geyladı. Onun müridinden birisi, o zaman oraya geçiyorum o zaman oraya bunu bitireyim istesem. Mehmet efendi naslanıyor, gitmeyip et. Öyle sürtük, diyor. ha diyorlar. her yerinde tutuyorlar. Götürün, stasyonları böyle hızırırp, hızır, varıyoruz, girdi, kürüyor koca yanık böyle. Oradan o kışıya kapanıyor, evet. kattık var. Mehmet efendi elin ayağını öpüyor, bana görüyorlar, benim yan elini gittim öyle, yok. Yemin ettim ki, gittim gittin ama kitti gibi söyledim çünkü zenginlik biz malumuz der diyor. Allah razı olsun halalet olsun. Allah olsun benim böyle baktım vaziyet şimdi. Devlet edecek bir test. Allah halalet nasdimin üstüne geldi sıktan diyor. Elhamdülillah hasbiye ah, rabbi. Çolbosun mita oğlum şıklara atıp tuz diye çolbosun. Kardeşim, bunlardan haber insanın ihvanını neye kırmak, çok bir hoş olur bu. Bizlere çok yalvaranlar oldu. En as-ı mücirin. Namaz ne öyle dedim kan. İtaadetsiz, itaatsız, oruçsuz, nesiz bir adam vardı İsa Kadirler'de. Lafımız olunca iftiralar çok ettiler bana. İftira edince Böyle genç şeyi şık edersen, işte böyle elin ırzıyla, namusuyla oynardı. O gece, diyor. yarının boğazına çıktı, gözüm çarptı, amman asana koyuyor yahu. Ya sen öldürmeyecek, kurtulmayacağım dedi. diyor. diyor. Bir dakika, yaramaya bak, bir de tövbe olsun yahu. Tövbe olsun yahu, diyor ama namazını ayakıldı, halal ediyordu. Amman, kılamam çünkü, orayı tutamam ben Dayanamam Asım var. Halalı sahibi. <gülüyor> Böyle nelere uğrak biz. Babama bir eza eden bir hatun Osmanlı varlığı. Hem Türkçe oluyor ya, olsun. Asım bir laf verince, köyde babamın yaşı bütün meşayık. Kocaları çekemiyor, büyükler de çekemez. Babam bir şey söyleyince, haklıyım kırkı demiş. Neyin ne olsun, temiz var. seslenmezdi bir şeye. Hiç daha devuştu, buyurmamış. Biz de elhamdülillah, Abdullah'mız da elhamdülillah. <gülüyor> Hiç kimseyle yakıp, <yakabaydı. gülüyor> <Hü -hü -hü. gülüyor> niye ettin, onu niye yaptın bizimle? Yok, ya suyumuzu keserlerse, pues, bir hacı kesti. Hacı emmi onunla abdest aldı, kustu inşallah. bununla, amin diyorlar. Gülüyor geldi siz bir şey vermeniz de sizin suyu onun için keserek dedin. <gülüyor> Allah Allah'ın birisinin suyu yürüdüğü varlığı sula belli olur demiş, çok zor. Su <gülüyor> sulağa kadar, dur bağım niye verecek? Yetmiş suyu göndermiş, yokşanları dağda sulağa yürümüş. Koşmuş varmış, tamam? Suyu. kar mı işte, yokşanları sulağa yürüm demiş. Yani yokşanları sulağa yürümüş, sulağa yürümüş. Gözünü kırma demiş, hayır öyle mi biliyorum demiş. Son sonra bize şey. ya kes ya biz gelelim, böyle bir şey. Bir de amca, Allah seversen geldim. Gevuşunuz mu değil, sizin sınav yok, gevuş verirken bulamadım demiş ya. <gülüyor> ben kızın etrafı eknaktan ipince konuştum haberiniz varsa. kardeşimiz de dedim ben hastayım, lakin şimdi unuttum. Yavrularımıza nimet olmak için babamdan duyduğum bir hikaye ile tema vereceğim. Üç derviş... ...Üç derviş... ...Akşam... ...Yatacak yer bulamamışlar. Aslan, buyurun. Üç derviş yatacak... ...Bir köyü gezmişler de... ...Köyden kimse... Bu böl başına kimseye misafir almak istedir. Sol kota var. Kim o? Dışarıda kaldık mı? O misafir misafir. Ben! Evim yok benim yahu. Misafir girmeyen eve melek girmezmiş. Misafir girmeyen, o girmeyen eve rahmet melaikesi, gereket melaikesi Babacığım, kahrimi ne gire? <gülüyor> müsaade. Allah müsaade etsin böyle misin? İkımı boydun, onun için buraları geziyorum, sizin ziyaret ediyorum böyle. An mı oldu bana? Geldiler, onun muşim geldiler? <gülüyor> yani onlar işe dağıldılar. Ondan sonra canım gezi, gezi. Kâni yani bizi de bir zaman getirdiler adamı. Anladılar, dışarıda adam asamaz duvarın birinde, şimdi Musa Aleyhisselam'ın da anlarlar Hızır Aleyhisselam'la. Duvarın birinde yapılar, anlasa anlasa. Bir çadır vardı aşiret çadırı o aldı bizi bir saniye. Aşiretler takıyanlarımızın güvünden geldi demiş, onlardan söylenir. Allah razı olsun, biz orada memnun olsun. O zaman orada. sonra... Takviye olur bir yerde dağılmış. O zaman için bir şey orada bir ihtiyaç var. Ne deniyor onun demiş. Ana hadis müsaade eder. Onun dilimi falana diliniz, zemininiz, herkes biliyordu yapsınlar. Biz ha, ah, dermiş insanlar. Böyle yapsın. Biz baktık gibi yüzleri var. Üzüm gibi sakalları var. İyi bu buna imrenir. Münafık olan çatla diyor <gülüyor> Allah şehrlerinden hıps! <gülüyor> Allah fırsat bilmesin. <gülüyor> böyle açıktan latifeye getiriyorlar. Fırsat buluyor, inşallah diyor. Şuranıza oturup da bu sakalımızı yedip yollayacağız. Kurdoğrul Ümmetler <gülüyor> diyor ki, emeklemeye girdiniz, inşallah yürüyememez. <gülüyor> Allah o kadar müsaade etmez. Hep bu müsaadeler bizim ısyanımızdan olacaktır. <gülüyor> Hayretullah'a tokandın mı bir anda döner. Hoca bu bir anda döndü, Bir yetimin boğazından altını koparmayla. Geler gelelim de bir yere vardı mı dayana kalır. inşallah. Yakın günde dayansın kalsın inşallah. <gülüyor> Başımıza. İmamlı idareciler gitsin, hmm. imanlı yarabbim. Hmm. Habibi eklemi hormatına. Hmm. Kulağımız mektebe giremiyor. Hmm. İntihan olamıyor. O vaziyetler çok yanlış bir vaziyette geliyor. Onun için Allah onlara fırsat verme yarabbim. Hmm. Ya oğlum biz suçsuzluk zannediyoruz kendimizi. Çünkü biz seni Allah diyeceğiz. <gülüyor> Akşamdan beri kaç kriz geçirdim. Acaba şöyle mevcut koysalar. Çıkırırsa, bir şey gelirse böyle sakıntılı gümlümüz, izgıraplı. Onların gümlü kahvelerde, kazümelerde, içkilerinin başında, danslarında nereye? Yarabbi senin hep ne <gülüyor> yettiğin işte <Sen> gönderse <gülüyor> tez yapıyorlar yarabbi. Biz seni siktirmek istiyor, bize fırsat vermiyorlar yarabbi. Suçüstü yakalanıp diyorlar. <gülüyor> Allah sen yetiştirebilirsin. ...Habib-i Ekber'in orasından, leyla Kadir-i ...bu kadar bunaltma ya Rabbi. Kulisleri kendinden, can kalmaları kendinden... ...idarı kendinden, <gülüyor> her şey kendinden... ...bizim sahibimiz miktak Allah. <gülüyor> yeter ya Rabbi, sen hepsine gücün yeter. Hat tezevdi eyleyince her işi asan eder. Hakkıda <gülüyor> esbabını bir lahzada ihsan eder. Bir anda ihsan edersin sen istersen ya Rabbi. ...bis de ne olursun yani. Şu amin diyen diller hürmetine Boynunu büken kutlu cihan hürmetine yani. Kabirden... E, ...yemiklerinden sesi gibi sızlayan muhannet hırmatına yani. O da kayıp Bütün mereklerden hırmatına yani. Bizi selamet edip... ...sıfır açma başkomle... ...yapmanın kararını... ...yapmanın bir bir daha para verin biliyor musunuz? Uzayı herkesin nezdı Allah Allah Allah Allah Allah sen bilir, canları değil Allah? Sen Allah? Sen bilir, canları değil mi Allah? Sen Allah? Gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel Gözüm gördüm, ölürsem sana Yanım kâbe varsam sana Gözüm gördüm, ölürsem sana Bu aşka düş şey oldum, ateşiyle it's another lord Oğlum olanın kahsevi kim gibi yanır Allah Allah kim gibi yanır Gel Nuşi delim bade, ey aşıkı dildade Gel Nuşi delim bade, bir bade gerek Allah'a kimi çile Come